Sevgili izleyenlerimiz hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Evvela Rabbimize hamd olsun ki bizi bu gece ulaştırdı, ramazanımıza kavuşturdu. Allah'a hamd ediyoruz. Bütün alemlerden ola hamd olsun. Selatü selam Allah'ın nebisinin, resulünün üzerine olsun. Resul-i Efendimizin ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Bir söz takip programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yönelteceğiz. Efendimizün rehber hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Bellar zümük beris. Efendim bir izleyicimiz bu akşam ilk sorumuz Kur'an ayı Ramazan ayı bize ne tavsiyelerde bulunursunuz diye sormuş efendim. Audo billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu selamun aleyke ya Seyyidil evvelin ve ahirin ve ila cem'il enbiya'i vel merselin ve ila cem'il evliyai ve elhamdülillahi rabbil alamin. Öncelikle Ramazan ayı bütün müminlere, Müslümanlara, bütün insanlara hayırlı olmasını diliyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz inşallah. İnşallah Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşir. Ramazanı nasıl geçirmemizi Allah emretmiş, takdir etmiş, murad etmişse inşallah hep beraber Ramazanı öyle yaşarız. Daha önce söylemiştim zaten, Ramazana başlarken mutlaka önce niyet etmek gerekir. Bütün ibadetler için bu böyledir. Allah'ın üzerimizdeki muradı böyledir. Allah'ın üzerimizdeki muradı O'na kul olmamız, abd olmamızdır, iman etmemizdir. Yani O'nu sevmemizdir. Bu sevgimizi ispatlamaya çalışmamızdır. Aynı şekilde oruç da öyledir. Ya Rabbi seni her şeyden çok, canımdan çok seviyorum demektir. Nefsimin arzularından, isteklerinden daha çok seviyorum demektir. O zaman biri Ramazan'a niyet ederken böyle niyet etmelidir. Evet, ya Rabbi senin emrin imsaktan iftara kadar benim yememem, içmememdir. Bununla beraber gözüme, kulağıma, dilime, Elime, ayağıma, gönlüme oruç tuturmamdır. Yanlış bir tarafa evet bakmamamdır. Yanlış bir şeyi dinlemememdir. Yanlış bir şeyi düşünmememdir. Senden başkasını gönlüme almamamdır. Her halükarda Ya Rabbi seni seviyorum demendir. Allah bizden bunu istiyorsa biz de niyetimizi böyle getirmemiz gerekir. Evet Ya Rabbi senin emrin. Benim nefsimin arzularından, isteklerinden elbette ki önce gelir. Onun için imsaktan iftara kadar <gülüyor> yemiyor ve içmiyorum. Bununla beraber gözüme, kulağıma, dilime, elime, ayağıma, gönlüme oruç tutuyorum ya Rabbi. Öyle ki seni bir an bile unutmuyorum. Aynı şey bütün kardeşlerimiz için geçerlidir. Diyelim ki ne zaman Açlık, susuzluk veya bir yanlış onu başka tarafa çekerse Evet, hemen Rabbine dönüp ne demelidir? Ya Rabbi seni seviyorum. Seni bu arzumdan, istekimden daha çok seviyorum. Yemekten, içmekten, yanlış şeyi düşürmekten daha çok seviyorum. Evet, seni kendimden daha çok seviyorum demelidir. Evet, göreceğiz ki o sıkıntımız hemen gider, açlık, susuzluk da hemen gider. Allah muhabbetiyle bizi doyurur. Başta söyledim bütün ibadetler imanımızı ispatlama çabası, gayretidir, ameliyesidir. Allah'a olan sevgimizi evet çabamızla, gayretimizle ispatlamaktır. Bunun karşılığında kazanacağımız da Allah'ın sevgisidir, Allah'ın rızasıdır, dostluğudur, yakınlığıdır, cemalidir elbette ki. Hazreti insan olmaktır, Allah'a halife olmaktır. Bunun karşılığında kazanacağımız budur. Bu bütün ibadetler için, bütün kulluğun gereği olan her şey için bu böyledir. Eğer bu anlaşılmazsa, iman anlaşılmayınca, abdiyet anlaşılmayınca, araçlar amaçların yerine geçer ki o zaman Allah'a yaklaşmaya çalışırken bir de bakarız ki ibadetlerimiz bizi Allah'tan uzaklaştırmış. <gülüyor> İbadetlerimizin bizi Allah'a yaklaştırması için hedefi bilmemiz gerekir. Allah'ın üzerimizdeki muradını anlamamız gerekir. Amaç nedir onu anlamak gerekir. Amaç Allah'a abdiyettir, imandır. Allah'a imanımızı ispatlamadır. Sevgimizi ispatlamadır. Allah'ın sevgisini kazanmadır. Gerisi hepsi araç. Aracı araç olarak görüyoruz. Amacı da amaç olarak görüp çaba gayret sarf ettiğimizde amaç gerçekleşir. Ama amacı bilmezsek aracı amacın yerine koyarız. Zannederiz ki doğru yapıyoruz. O aracı kullandığımızda herhalde her şey kulluk bundan ibaret zannederiz. O bize kibir verir. Bizi Allah'tan uzaklaştırır. Ben yaptım, başkası yapamadı deyip evet ne yaparız? Başkalarına da kibirlenmiş oluruz. Ee, i̇nşallah bu Ramazan ayında Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Bununla beraber Ramazan bir de Kur'an'ın içinde indiği aydır. İçinde hidayetin bulunduğu İçinde Furkan'ın bulunduğu, beyanın, beyinatın bulunduğu. Evet. Kur'an'ı Allah indirmiştir. Bunu da anlamak gerekir. <gülüyor> Eğer içinde hidayetin indiği aysa, bu ayda bizim Allah'ın kitabıyla, Kur'an ile hidayeti bulmamız gerekir ki Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşsin. Bu hidayeti bulabilmek için Kur'an'ı okumak lazım veya dinlemek lazım. Okuyup veya dinleyip Allah'ın ayetlerine iman etmek, yani Allah'ın ayetlerine cevap vermemiz gerekir. Evet, içinde Furkan'ın bulunduğu, Kur'an inmiştir, buyurdu Allah. Furkan, küfrü imandan ayıran, batılı haktan ayıran, doğruyu yanlıştan, yanlışı doğrudan ayıran, güzelliği çirkinden, çirkinliği güzellikten ayıran demektir. Yani Allah, bu Kur'an ile onu okuduğumuzda o bize hidayet olduğunda bunun karşılığında Allah bize fırkan verir. Bu fırkanı verdiğinde ne yaparız? Küfrü imandan, şirkten, küfürden, nifaktan evet, ayırırız. İmanın, imanımızı temizleme imkanımız olur bu fırkan ile. Küfürden, şirkten, nifaktan. Aynı şekilde hakı batıldan ayırırız. Evet. Neyin hak, neyin batıl olduğunu anlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlarız. Allah'a göre. Neyin güzel, neyin çirkin olduğunu anlarız. Neyle? Allah'ın bize ihsan ettiği, ihsan edeceği, ikram edeceği bu fırkhan ile. Ama eğer bize hidayet olursa, önce hidayet olmalıdır çünkü. Evet, bir de beyinat. Allah her şeyi beyan etmiştir. Yetmez. Biz de Allah'ın beyan ettiğini kendi üzerimize, üzerimizde beyan etmemiz lazım. Yani Hak'ın bizim üzerimizde görünmesi gerekir. Güzelliğin, hidayetin, Furkan'ın bizim üzerimizde, bizim gönlümüzde görünmesi gerekir, tecelli etmesi gerekir ki evet, Kur'an bize hidayet olsun, Furkan olsun, beyinat olsun. Sonra Allah ne buyurdu? Bu Ramazan'da bu Ramazan ayı geldiğinde Kur'an'ın indiği bu ayda oruç tutun. Bir de evet, Allah'ı tekbir edin. Allah'ı tekbir etmeniz için. Yani öyle ki bizim için Allah'tan başka büyük olmaması gerekir. Tek büyük evet, Allahu Ekber bu demek. Tekbir bu demektir. Bir tek büyük vardır. O da Allah. Mülk onun, hüküm onun, mülkünün Malikiyodur, Melikiyodur. Biz de onun mülküyüz, bizim de malikimiz ve melikimiz de odur. Başka kimselere veya başka şeylere evet bakıp onu gözümüzde büyütmemiz doğru değildir. Onu başka şeyleri ya da başkalarını tekbir etmemiz doğru değildir. Bu şirk olur. Allah'a şirk olur. Ama eğer bu Ramazan ayında evet oruç tutar. Bununla beraber Kur'an'ı okur. Kur'an bize hidayet olur, fırkan olur, beyinat olursa Rabbimizi tekbir etme imkanımız olur. Gönlümüzdeki tek büyük Rabbimiz olur. Allah olur ve onu tekbir ederiz. Bir de şükretmeniz için dedi. Elbette ki bu kadar büyük bir nimete hem dünyamızın, hem ahiretimizin, hem gönlümüzün cennete döndüğü bu nimete bir de şükür gerekir. Evet, Ne yapıyoruz? Bir de bunlara şükrediyoruz. Yoksa oruç tuttuk ya Rabbi şükür değil. Bütün bunları yaparken kazanacağımız nedir? İşin özü, özeti. Kazanacağımız Allah'ın sevgisidir. Rabbimizi bilmektir, tanımaktır. Evet. Allah e, vahyederken, kulu konuşurken kendini tanıtıyor. Tanıdıkça Rabbini sever, o marifete sahip olur. Marifet Muhabbet'e dönüşür, onu sever. Kazanacağımız imandır. Kazanacağımız Allah'ın sevgisidir. Dolayısıyla Allah'ın bizi sevmesidir. Kazanacağımız Allah'a yakın olup Allah ile samimi olmaktır. Allah'ın yakınlığını, sevgisini tartmaktır. Bunu yaşamaktır. Kısaca anlamamız gerekirken hayat zaten bundan ibaret. Buna beraber Ramazan bizi, hayatı böyle yaşamamıza vesile olur. Ramazanda bunun eğitimini yapmış oluruz. Talimini yapmış oluruz. Allah eğitimini, talimini yaptırıyor. Nasıl yapmamız gerektiğini de bize ayetiyle beyan ediyor. Bizim biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi. Bu alemde aşktan başka bir şey yoktur. Herkesin bunu önce böyle anlaması gerekir. Sevmekten, sevilmekten başka bir şey yoktur. Onun için Rasulullah Efendimiz buyururdu. Sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Sevmeye, sevilmeye gelmişiz. Sevmeye, Rabbimizi sevmeye gelmişiz. Rabbimize hamd etmeye, onu övmeye gelmişiz. Onu tesbih etmeye, tekbir etmeye gelmişiz. Bununla beraber Allah için sevmeye gelmişiz. Allah'ın sevgisini kazanmaya gelmişiz. İmanı kazanmaya gelmişiz. Ona abdolmaya, aşıklığımızı, sevgimizi ortaya koymaya, ispatlamaya gelmişiz. Başka da bir şey yok. Gerisi, hepsi bunun için bir sebep, bir vesile. İlmi öğrenmeye çalışırken, bir şeyleri öğrenmeye çalışırken ya da ben anlatırken, öyle söyleyeyim, bu anlaşılsın diye tek kelimeyle La ilahe illallah diyebilmek için anlatıyoruz. Muhammedun Resulullah diyebilmek için anlattık, anlatıyoruz. Ama karar verdim bu ayda bir şey anlatmayacağım yalnız. Elimden bir şey anlatmayacağım. Elim insanı yorar. Anlaşılsın diye çünkü çaba gayret sarf ediyorsun. İnşallah anlattıklarımız buna yeter. Bundan sonra aşkı anlatmayı, işin özünü anlatmayı düşünüyoruz. Yani yorulmayı düşünmüyoruz, dinlenmeyi düşünüyoruz. Aşk, muhabbet insanı dinlendirir. Ama hayat insanı yoruyor. İnsan ancak o Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle meşgul olunca, dinlenir. Daha doğrusu, kendisini yoran şeylerden, meşgul eden şeylerden ancak bununla kurtulur. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle sıkıldığında, daraldığında ne yapıyordu? Ya Bilal bizi ferahlat buyururdu. Ezanı oku namaz kılalım. Kılalım, ferahlayalım. Kurtulalım şu dünyadan. Evet, bir Rabbimizin huzuruna çıkıp şu Dünyadan, dünyanın sıkıntılarından kurtulalım. Ramazan da baştan sona budur. Böyle olmalıdır. Bizi dünyadan, dünyanın sıkıntılarından evet, kurtarması gerekir. Her harukarda Rabbim Allah'tır dememiz gerekir. Sohbetimizi Rabbimizle yapalım. Evet, şimdiye kadar öğrendik. Şimdi öğrenmek, yapmak içindir. İcraat içindir. Evet, Ramazan ayı icraat ayı onun için. Yapmamız gereken şey Ya Rabbi seni seviyorum demektir. Bununla beraber kardeşlerimiz evde mutlaka o evlerini de cennete döndürmelidir. Şeytanın oraya müdahalesine evet, asla müsaade etmemelidir. Özellikle erkek kardeşlerimize söylüyoruz evde yemekten dolayı veya başka bir şeyden dolayı oruç tuttuğundan dolayı asla evde sorun ve sıkıntı çıkarmamalıdır. Niye şu eksik ya da niye şu yok, şunu niye şöyle yapmadın ya da şunu niye böyle e, tuzlu yaptın gibisinde örnek veriyorum onu. Böyle bir şeyden dolayı evde sorun ve sıkıntı çıkarmamaları lazım. Ya da, işte ben oruçluyum, onun için ben sıkıntılıyım, beni hoşgörün. Hayır, öyle değil. Yanlış. Eğer biri evde sorun, sıkıntı çıkaracaksa, onların gönlünü kıracaksa, oruç tutmasın. Bak peşinden söylüyorum, oruç tutmayın arkadaş. Niye oruç tutuyorsun? Sen bu tuttuğun zaten oruç değil. Ne demişti Yunus Emre? Eğer bir gönül kırdın ise, bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi erin yüzün yumaz değil. Yani senin bu kıldığın namaz değil. Eğer gönül kırıyorsan hem de en yakınlarının gönlünü kırıyorsan neden dolayı? Nefsinin arzusundan dolayı, isteğinden dolayı. Söylüyorum, oruç tutmayın. Ne oruç tutun ne de böyle bir günaha girin. Oruçla kazanacağın sevabı zaten kaybediyorsun. Bir de üstüne Allah'ın gazabını alıyorsun. Evet, onun için oruç tutmayalım. Daha iyidir. Kendini Allah'ın azabına gazabına atma diyoruz. Bütün kardeşlerimizin bilmesi gerekir. Bu bizim elimizdeki bir şey değildir. Eğer ister ailesi olsun ister çocukları olsun herhangi birinin gönlünü kıracak bir şey yaparsa kırarsa söyledim elimizdeki bir şey değil. Onlarla beraber gönlümüz kırılır. Evet, onlarla beraber kırılıyoruz. Bu durumda arkadaşlar bizi azap etmiş oluyor. Tavsiye bunu yapmamalarıdır. Kimseyi bu halde görmek istemiyoruz. Ne uğursuzsun. Biri böyle yapıyorsa ne de buralara gelsin tek kelimeyle gözün bile görmesin yani. Hem bizi azap edecek hem karşımızda durup Müslümanlık, müminlik iddia edecek. Allah'ın rızasını, dostluğunu, istediğini iddia edecek. E, yalan söylemeye gerek yok, kendimizi kandırmayalım. Evet, Ramazan için bu kadar yeter olsun. Söyledim zaten, bundan sonra İnşallah Ramazan ayı boyunca aşkı, muhabbeti hep beraber anlatmaya, anlamaya çalışacağız. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz ticari hayatta rakibi olan bir firmayı batırmaya çalışan bir kişinin durumu dinimiz açısından nasıl açıklanır? Ticarette her şey normal midir diye bunu yapan dindar gözüken insanlar var hocam. Ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Bu kişiler başarılı olabilirler mi? Allah bu konuda dürüst çalışan ve mağdur olan kişiye nasıl yardım eder? Ve başarılı olmak için hangi ayeti okumak gerekir? Evet, önce hangi ayeti okumak gerekir? Önce bu insanlara karşı hangi ayeti okumak gerekir onu anlamak gerekir bu insanlara karşı eûzu besmele çekmesi gerekir. Evet, eûzu besmele. Çünkü şeytana uyuyor, şeytanın peşinden gidiyor, Allah'ın nazarıyla nazar etmiyor, ticarette birini batırmak olsa bile her şey mübahtır diyor. Bir de mümin olduğunu iddia ediyor. Ticaretin bir aklakı vardır. Mümin, mümin kardeşi için, kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemedikçe, Mümin olmaz buyurdu. Nasıl kazanmak istiyorsan aynı şekilde onun da kazanmasını istemen gerekir ve bunun için ona bir de yardım etmen gerekir. Bundan aşağısına Allah razı olmaz, Resulü razı olmaz. Böyleleri bir de ben müminim. Bu mümince bir tavırdır. <gülüyor> bu helaldir demesi Allah adına hüküm vermesidir. Evet bu hüküm iblisin hükmüdür. Evet Ticaretin bir kuralı vardır, bir adabı vardır, bir ahlakı vardır. Kendisi için kendimiz için neyi istiyorsak, evet, bizimle beraber aynı işi yapanlar için de aynı şeyi evet, istememiz gerekir. Bir de yardımcı destek olmamız gerekir. Rızkı veren Allah'tır. Biri batınca sen kazanmıyorsun. Belki bir an için evet kazanmış gibi görürsün, sonra batarsın. İmanını kaybedersin, Rabbini kaybedersin. Ahiretini kaybedersin, yetmez. Gönlünü, aklını kaybedersin. İnsanlığını kaybedersin. Senin kazandığın ne vardır? Dünya mali dünyada kalıyor. Sonra o mal, onun başına bela olur. Evet, yapması gereken dua, Rabbinden rızık istemektir. Helal kazanç istemektir. Bununla beraber, evet, Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi Ya Rabbi, mülk senedir, nimetler senedir. Dilediğine rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesapsız rızık verirsin. Bize rızık kapısını aç Ya Rabbi, rızkımızı genişlet Ya Rabbi. Bize hesapsız rızık ikram et, ihsan et Ya Rabbi. Bu rızık hem maddi olsun hem manevi olsun. Hem dünyamız hem ahiretimiz için hayır olsun ya Rabbi deyip dua etmek gerekir. Efendim İstanbul'dan İbrahim hocam aşırı derecede vesvese <gülüyor> aldığını düşünüyorum. Öyle ki artık imanımı bile düşünmeye başladım. Vesveseyi zihin olarak doğrulamıyorum ama bu düşünce beni korkutuyor. Gelen vesveseler imanımı kötüye götürür mü? Lütfen yardımcı olun. Evet. Vesvese eğer sürekli olursa bir süre sonra bu vesihselerle baş edemez hale geliriz ki böyle peş peşe ardı sıra gelmeye başlar. Şeytan kapıyı bulunca vesihseleri veriyor. Ne diyor? imanımı sorgulamaya başladım. Acaba imanım var mıdır diye. Evet Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Vesihseleri imandandır. Niye imandandır? Şeytan vesihseleri veriyor da ondan. İmanı olmasa zaten vesihseleri vermesine gerek kalmaz. Vesvese başka, şüphe başka şeydir yalnız. Vesvese geldiğinde iman sahibi mümin o vesveseden tiksinir. Tiksiniyorsa bu vesvesedir. Yok tiksinmiyor, bir de onu alıp karıştırıyorsa, acaba diyorsa işte bu o da şüpheye dönüşür. Bu imanımızı kaybetmemize sebep olur. İmanı zedeler. İmana şirki karıştırır. Yapılması gereken şey nedir? İmanımızı kemale erdirmek. İmanımızı artırmak, artırmak için çaba gayret sarf etmek. Bütün çabamızı, gayretimizi sarf etmemiz lazım ki imanımızı artıralım. İman arttıkça o vesvese zaten gevşer, yavaşlar. O iman nurunun o muhabbeti vesveseye mani olur. Şeytan oraya yaklaşamaz. İmanı nasıl artırmamız gerekir? Elbette ki Allah'ın ayetlerini okuyup, dinleyip üzerinde tefekkür etmekle, Rabbimizi tanımaya çalışmakla, evet, isimlerinden el-esmaur hususundan tanımaya çalışmakla o isimler üzerinde tefekkür edip Rabbim bu ismiyle bana nasıl muamele etmiş deyip, evet, tefekkür edince Allah'a karşı imanımız artar. Allah imanımızı artırır, Dolayısıyla orada e, gönül alemimiz imanla dolunca zaten şeytanın vesvese vermesine yer kalmaz. Dolayısıyla herhangi bir vesvesenin olması mümkün değildir. Kurtulur ondan. Bir de şöyle anlamak gerekir. Her şeyi ilmimiz de ki buna ilmel yakın denir. Bir de bunu ilmel yakının ötesinde, üzerinde aynı yakın vardır. Aynı yakın görmek demek. Herhangi bir şeyi ilmimizde bilmek başka şey, görmek başka bir şeydir. Gördüysek şeytan göçese veremez. İlmimizle biliyorsak sadece ilimle bilgimiz olduğu için göçese verebilme imkanı vardır iblisin. O zaman imanımızı ilmelekinden aynı yakın derecesine çıkarmaya çalışmamız gerekir. Bunun üzerinde bir de hakka yakın vardır. <gülüyor> aynı yakın olabilmesi için mutlaka bir vesvat yolculuğu gerekir ki Allah o müşahadeyi şahit olmayı bize ikram etsin. Evet. Eğer bir de o gönül gözüyle Allah'ın nefe diyruhla Allah'ın haber verdiklerini görürsek imanımız El meleklinden, en eleklinin derecesine çıkmış olur ki bütün şeytanlar bir araya gelse, bütün insanlar bir araya gelse bize anlatsa bile gördüğümüz için herhangi bir şekilde bizi etkilemez. Bizim için bir manada ifade etmez. Çünkü görmüşüz. Onların görmediğini biliyor, gördüğümüzü biliyoruz. Evet, Bunun için çaba gayret sarf edip ahiretimizi ciddiye almamız lazım, Rabbimizi ciddiye almamız lazım. Kendimizi ciddiye alıp imanımızı el yakın derecesinden aynı, aynı el yakın derecesine çıkarmaya çalışmamız lazım ki son nefeste de şeytan göçese veremesin. Bize acaba dedirtmesin. Emin olalım. Yüzde yüz emin olalım. Rabbimizden emin olalım. Ahiretten, hesaptan emin olalım. Evet. Efendim Mersin'den Seher... Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Demir. Aleykümselam ve ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi Allah'ın hikmetiyle bulduğum zaman bana şiveniz çok farklı ve tatlı gelmişti. Böylelikle size bağlanmışım farkında olmadan. Öyle ki artık sizi hep takip etmekteyim. Her geçen gün daha çok sevmekteyim. Benim gönül alemim sizinle tatmin oluyor. Sizinle yol buluyor. Size hiçbir sorum yok. Siz zaten bütün sorularıma cevap veriyorsunuz. Ey benim sevgilimin sevgilisi. İnşallah ben de sizin sevgilinizin sevgilisi olurum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Kardeşimiz doğru söylemiş ve güzel söylemiş. Biz de şivemizin farkındayız abi. İnsan kendini dinleyince bunu fark ediyor. Daha önce fark edememiştik. Kendimizi dinleyince gördük ki gerçekten şiirimiz bayağı farklı değil, bozukmuş diye. Şimdi biraz düzeltmeye çalışalım dedik. Mesela Allahı demem gerekirken Allahı diyor. Konuşurken düzeltmeye çalışınca bu sefer düzeltmekle uğraşıyoruz, kelimelerle uğraşmak zorunda kalıyor. Ama konuşurken biz gönlümüzle konuşmayı tercih ediyoruz. Elbette ki öyle yapıyoruz. İlmimizle değil gönlümüzle konuşmayı tercih ediyoruz. Bu arada konuşmama da bakamıyorum. Daha önce nasıl alışkanlık olmuşsa onun için rahatça onu öyle kullanıyorum. Arkadaşlar bizi böyle kabul etsinler. Şüvemizi de öyle kabul etsinler artık. Bundan sonra artık düzeltme şeyimiz de yok. O şiveyle ya da keliberlerle meşgul olamıyoruz. Olunca bir sefer gönül bakı kopuyor ve kelimelerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. İnşallah mesele birbirimizi anlamaktır. Birbirimizi anladıkça sorun yoktur. Her şey tamamdır inşallah. Bir de kardeşlerimiz böyle o, e, muhabbetlerini beyan edince gönlümüz gerçekten farklı bir hal alıyor. Rabbimize hamd ediyoruz, şükür ediyoruz ki böyle bizimle beraber evet, Rabbini seven, Rabbinin sevgisini isteyen, Rabbim beni sevsin diye çaba gayre sarf eden, evet, Allah'ın kullarını görünce bundan daha güzel, bizim için daha büyük bir müjde yoktur gerçekten. Allah kardeşimizden razı olsun. Efendim bir izleyicimiz, hocam size olan sevgim biraz daha biraz fazla büyüdü galiba. Allah rızası için bana bir yol gösterin. Nefsim araya giriyor artık. Yardım edin hocam. Sizin sohbetlerinizi de kaçırmak istemiyorum ama dediğim gibi artık bu şekilde de nefsim araya çok giriyor. Ne yapmam gerek hocam? Evet. Bakışımızı düzeltmemiz gerekir. Bakış, Bakışın mutlaka ilahi olması gerekir. Bir e, örnekle söyleyeyim. Sahabe, Resulullah Efendimiz'e nasıl baktıysa bakışımızın öyle olması gerekir. Evet, Beni Rabbime götüren, Rabbimi bana tanıtan, Rabbimi bana sevdiren, beni Rabbime sevdiren deyip bakmak gerekir. E, bunun ötesine geçmeyince e, inşallah kontrol altında tutmuş oluruz. E, çizgiyi Korumuş oluruz. Sınırı korumuş oluruz inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz de Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Bir efendimizin mürşidi kimdir? Hürmet ve muhabbetlerimi arz ederim. Allah razı olsun. Kardeşimiz de mürşidimiz değil. Biz lazımız ona. Herkes kendi mürşidine Evet. Mürşidimiz bir tane değil. Üç tane mürşidim olduğu için üçünü beraber Söylemem de doğru değil. Birini söyleyince, ötekini söylemeyince doğru değil. Buna beraber onlar e, söylenmesini de istememiştir. Belki bize ait özel bir yol olduğundan dolayıdır. E, söyleyince kırılmalarından da endişe ediyoruz. Onun için isimlerini söylemiyoruz. Ama e, birini işi bittiğinde ötekini havale etmiştir. Son müşidimiz Fakrullah Hazretleri'dir. Evet. Efendim Aydın'dan Tuna Enis Duyar. Selamünaleyküm Değerli Diyar TV. Aleyküm. Aleykümselam. Benim bir sorum olacaktı. Rabıta konusunda çok fazla gaflete düşüp kendime kızıyorum. <gülüyor> Yapamıyorum ya da unutuyorum. Böyle olunca da çok çabuk motiv motivasyonum kırılıyor. Ne yapmamı önerirsiniz? Rabıta gönül beraberliği demektir. Bu gönül beraberliğinin olabilmesi için doğru bir bakışa sahip olmamız gerekir. Doğru bakış. Biraz önce söylediğim gibi eğer bir derviş mürşidiyle mürşidine bakarken doğru bakarsa Rabıtası da tam olur. Allah beni ona emanet etmiş. O beni Rabbime taşır. Beni Rabbime evet, dost yapmak için bu yolculuğu o bana yaptırır. Bana öğretir. Bana talim ettirir. Manevi olarak da beni taşır deyip baktığında gönlünü ondan ayıramaz. Ne kadar ayıramaz? Rabbinin rızasını, dostluğunu, sevgisini istediği kadarıyla evet, ne yapar? Gönlünü ona rapteder, eder. Rabuta yapmış olur yani. Gönlünü ondan ayıramaz. Her halükarda mürşidim benden nasıl yapmamı istiyor, nasıl bakmamı, nasıl anlamamı istiyor deyip bakar ve gereğini öyle yapar. Hatta öyle ki artık e, kendini ondan ayrı görmez. Beraber görür, bir görür. Zaten böyle olunca tam rabuta hasıl olmuş olur. Bunun için de evet, bakışımızı düzeltmemiz gerekir. Rabbimizi unutmamamız gerekir. Her anda ona e, biraz daha yakın olmak için, yaklaşmak için çaba gayret sarf ederken bunu mürşidimizle beraber yapmamız gerekir. Nefsi aradan çekebilmek için de evet, ben bilmiyorum o biliyor dememiz gerekir. Ben yokum o var dememiz gerekir ki nefsimizi de aradan çekelim. Allah'a yakınlığı tadabilelim. Mesela evet, bir kısım kardeşlerimiz e, müşahede yapıyor. Bir şeylere şahit oluyor. Allah müşahede ettirir. Elbette ki bu ölçü değildir ama özellikle bunun anlaşılması gerekir. Sorulsa onlara yani o perde açılırken nasıl bir hal içinde açılıyor, ne, yaparsın, ne yapıyorsun da açılıyor diye sorulsa hepsinin vereceği tek bir cevap vardır. O anda rabıta yapıyorum. Rabıta yapınca kendini aradan çekiyor da ondan. Rabıtasını tam yapıyor. Yani bu sadece bir anlık bir çabayla, gayretle olan şey değildir yalnız. Kendini aradan çekebiliyor. Çekince perde açılıyor, müşahede yapıyor. Şahit oluyor. <gülüyor> Evet, yapılması gereken şey mürşidimize doğru bakmaktır. Doğru baktığımızda e, o rabıta da tam olur inşallah. Efendim Şanlıurfa'dan <gülüyor> Ahmet Demirdağ. Selamun Aleyküm. Ben mürşidimi biraz uzun bir zaman görmediğim, dinlemediğim zaman mürşidimi gör görmez ağlamaya başlıyorum. Benim bu halim nedir? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu halimiz <gülüyor> Açtandır, muhabbettendir, sevmekten ileri gelir. Biraz görmeyince evet, özlüyoruz. Karşı karşıya gelince o muhabbet böyle gönül aleminde dalgalanıyor, kabarıyor. Elbette ki böyle yaşına dönüşüyor. Bu gerçek manada sevdiğimizin delilidir, Muhabbetimizin delilidir kendimizi ciddiye aldığımızın, Rabbimizi ciddiye aldığımızın delilidir. Evet. Allah'a hamd etmek lazım. Allah'a hamd olsun. Evet. Efendim, oruçla ilgili bir soru var efendim. Hocam sorumu söylerken çekiniyorum ama bu durum beni çok meşgul, meşgul ediyor. Ben bağırsaklarımdan rahatsızım. Yani hak diliyle basur, Efendim basurlu bölgeye krem sürdüğünü söylüyor efendim. Böyle bir durumda oruca bir zarar verir mi diye soruyor efendim. Evet. Allah razı olsun efendim diyor. Kardeşimiz soruyu sormaya çekiniyorum demiş. Evet, bu edeptendir ama söz konusu ebedi hayatımız olunca, ibadet olunca, namaz olunca, oruç olunca mutlaka soruyu çekinmeden sormak gerekir. Böyle bir durumda Oruca herhangi bir zarar gelmez. Oruç iken de ilacı kullansa bile evet, oruç bozulmaz. Bununla beraber sadece e, abdestli iken e, ilacı kullanırsa abdestliği tazelemesi gerekir. Evet, bunun dışında ne e, oruca bir Zarar gelir, orucu bozmaz herhangi bir şekilde. E, rahatlıkla hem e, ilacı kullanabilir hem de orucunu tutabilir. Yani söyledim, e, ilacı kullandıktan sonra sadece abdest alması gerekir. Başka da hiçbir şey gerekmez. Kardeşimiz rahat olsun. Bu şekilde sorunları olan arkadaşlar da rahat olsunlar. Dini zorlaştırmanın bir anlamı yoktur. Dini zorlaştırmak dindarlık değildir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa, Allah onun belini kırar. Böyle bilgisi olmadan e, duymuş, duyduğunu anlatıyor, sanki biliyormuş gibi. Evet. Onun için e, kardeşimiz rahat olsun orucu herhangi bir e, zarar vermez sıkıntı e, duymasın kardeşlerimiz. Efendim Bandan Mehmet ismini bir izleyicimiz cuma namazı farz mıdır? Yoksa müminlerin toplanıp istişare ettiği bir toplantı mıdır? Evet. Dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmemiz gerekir diyoruz ısrarla. Mutlaka Allah'ın kitabını okuyalım. Okuyunca bunun Allah'ın emri olduğunu evet e, anlarız. Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'ın zikrine koşun dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için yeryüzüne dağılın dedi. <gülüyor> Bu durumda Cuma farzmış. Cuma'da Allah'ın zikri de farzmış. Namaz da farzmış. Buna beraber alışverişi, ticareti bırakmak da farzmış. Allah'ın emriymiş, alışveriş yapmak, ticaret yapmak da harammış. Evet, toplantıdır aynı zamanda. Müminlerin haftalık toplantısıdır. bununla beraber. Toplantı neden yapılıyor? Bir ihtiyaç varsa giderilsin diye. Bir sorun sıkıntı varsa giderilsin diye. Gerekiyorsa varsa bir şey istişare yapılsın diye. Hem Rabbimizi zikir farzdır, hem namaz farzdır, hem evet müminlerin toplantısı olduğu için varsa bir sorun, sıkıntı, evet onun istişaresi giderilmesi farzdır. Evet. Efendim, Diyarbakır Köksalan köyünden orkide ikindi namazından sonra kaza namazı kınılır mı? İkindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Önce söylemiştim, namazın kazası yoktur bir kere. Namazı mutlaka vaktinde evet, kılmamız gerekir, eda etmemiz gerekir. Çünkü namaz bir borç değildir ki borcunu ödeyesin. Namaz kurun Allah'ın huzuruna çıkmasıdır. Allah'ın davetine icabet etmesidir. Evet, ezan okunurken Hayyal esla hayiral fala derken haydi namaza namaza davet ediyor. Evet, bu daveti Allah'ın emriyle yapıyor. Allah o vakitte namaza çağrılmasını emrettiği için bu daveti yapıyor. Davete icabet etmedin, gitmedin. Yani üç gün boyunca namaz kılma davete icabet etme, sonra söyle, hepsini beraber kılarım. Sen Allah'ın davetine icabet etmedin zaten. Allah her gün o gıdayı manevi gıdayı almanı istiyor. Senin buna ihtiyacın var. Nasıl ki yemeye, içmeye günde 2-3 sefer ihtiyacın varsa evet, günde 5 seferde o manevi gıdayı almaya ihtiyacın var. Kul olabilmen için, Rabbini unutmaman için. Rabbine günde 5 sefer huzuruna çıkıp sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum. Huzuruna geldim. Ya Rabbi yolundayım, emrindeyim, peşindeyim. Aşkının, muhabbetinin peşindeyim. Senin sevginin, rızanın peşindeyim. Koşuyorum ya Rabbi deyip hesap vermen gerekir. Yoksa eğildik kalktı, namaz kıldık. Namaz bu değil. Sen namazı hiç anlamadın. Bu namazı boş olarak anlarsak, o zaman namaz kaza edilir diye zannederiz. Aşk kaza edilmez. Muhabbet, sevgi kaza edilmez. Onu o anda göstermen gerekir. Günde beş sefer günde göstermen gerekir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanin Rahim. Ne demek? Ham sanadır, övgü sanadır. Sen güzelsin ya Rabbi. Ben seni seviyorum, ben seni övüyorum. Sen ne kadar güzel yapıyorsun. Bu nasıl bir güzelliktir? Sen öyle bir övülmeye layıksın ki seni övemiyorum. Seni övmeye kelime bulamıyorum. Sen seni övdüğün gibi övgüye layıksın. Sen rahmansın, sen rahimsin. Rahmetini nasıl anlatabilirim? Her anda bana rahmetin de muamele etmişsin. Her anda o rahmet deryanın içinde yüzmüşüm. Evet, haberim bile olmamış. Benim benden haberim yokken, senin benden haberin vardı. Evet, beni varlıkta tutan sen, annemin karnında besleyen sen, büyüten sen, anama, babama, kardeşlerime sevdiren sen, onların sevgisiyle büyüten sensin. Ne yapıyorsun? Sevgini Allah'a beyan ediyor, izhar ediyorsun. Böyle olmazsa namaz olmaz, böyle olmazsa miracı olmaz. Paran vakitte kaza olur mu? Neyin kazası? Neyin kazasını yapıyorsun? Onun için namazın kazası olmaz. Nasıl ki, yani üç gün yemek yeme, söyle ben yemediğim yemekleri yiyip kaza ediyorum. Bu vücuda bir fayda verir mi? Fayda vermez. Hayda verme zarar verir. Kendimizi yormayalım öyle, namazımızı vaktinde kılalım. Resulullah Efendimiz öyle buyurmadı mı? Eğer su bulamıyorsan toprakla teybbüm yap dedi Allah. Su mazeret değil, toprağa dokun bir kere elini vur yüzüne sür, bir kere vur evet, diseklerine kadar meshet sen abdestlisin. Cünüpsen sen gusur abdesti olmuş oldu namazını kıl dedi. Ayakta kılamıyor musun? Oturarak kıl dedi. Oturarak kılamıyorsun. Yatarak kıl. Yatarak kılamıyorsun. Başınla kıl. Başınla da kılamıyorsun. Gözünle kıl. Gözünü oynatabilirsen namazı kılman gerekir. Kazaya namaz kalmaz. Hiç açık bir kapıyı bırakmadı kazaya bırakmak için. Kendimizi kandırmayalım. Evet. Bu şeytanın hilesidir. Ama farz namazın dışında. Resulullah Efendimiz namaz kılıyor muydu? Elbette ki. Beş vakitte Evet, bir de üzerine kılıyordu. Neden? Rabbinin huzurunda durmak için. Rabbine teşekkür etmek için. Huzurunda durup onu sevdiğini beyan etmek için. Evet. Namazı kaza ettim demeyelim. İstediğin kadar namaz kıl. Bu namaz o farzın yerine geçsin demeyelim. Farz vaktinde kılınmalıdır. Farzın bir vakti vardır. Farzın vakti çıktı işte çıktı. Bitti o. Ama Resulullah Efendimiz'den öğrendiğimiz nedir? Gerektiğinde öğle ile ikindiği, akşam yatsıyı birbirine uralama, birbirine bağlama. Aynı vakitte kılma imkanımız vardır. Buna beraber diyelim ki kılamadık. Evet, Resulullah Efendimiz o Hendek Savaşı'nda kılamadığı gibi. Evet, bütün o beş vakti üst üste kılar. Bir sefer kahmet getirir. Hep Bir kahmetle hepsini kılması gerekir. Kılamadığı için, bir gün için geçerlidir sadece. Ertesi güne kaldığında o iş bitmiştir. Onun kazası olmaz. O bir gün içinde bir vakit mi kılamadı, iki mi kılamadı, üç mi kılamadı en zor durumda. Dört mi kılamadı, Beşincide, yatsıda hepsini üst üste kılar. Sabahtan başlayıp tek tek. Tek kametle hepsini birden kılar. Evet. Devamla izleyenimiz Perşembe günü karanlık çöktü mü? Yasin okunmaz diyor. Buradaki iman doğru mudur acaba? Karanlık çökünce bütün mülk kime ait oluyor? Şeytana mı ait olur ki Yasin okuma diyor? Veya Kur'an okuma diyor. Allah'ın ayetleri okuma diyor. Böyle bir şey olmaz. Ayıp denen bir şey vardır. Niye kendimize böyle zulmeliyoruz? Bilgisizce böyle konuşuyoruz? Hadi diyelim ki bu kardeşimiz de öyle söyledi. Yasin okumayın dedi yani. Kur'an'ı okumayın. Ne kazanır? Okumayanlar ne kazanır? Nasıl böyle bir fetva veriyor? Neye dayanarak? Hangi ayeti, hangi hadisi, hangi sünnete dayanarak bunu söylüyor? Neymiş? Biri öyle söylemiş. Biri öyle söyleyince o bize din olmuyor. Bu dinin kitabı var, peygamberi var. insaf etmek lazım. Evet, Böyle fetva verenlere soracağız. Hangi ayete göre? Resulullah Efendimiz'in hangi hadisine, hangi sünnete göre bunu söylediniz? Yok ben böyle duymuşum, sen böyle duymuşsun. Yani... Allah adına böyle konuşabilir misin? Resulü adına böyle konuşabilir misin? Deyip sormak lazım. Sorsun kardeşimiz. Efendim Erzincan'dan Sevgi Başak <gülüyor> Efendi babamın ellerinden öperim. Ramazan'ı mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'i okumayan kişiler Kur'an'ın her satırının başında İhlas Suresini okuyup sona gelirse hatim yapmış olur mu? diye sormuş efendim. Bunu yapanları mutlaka sevap kazanmak için yapar. Allah Kur'an'ı sevap kitabı olarak göndermemiş. Buna beraber böyle kendi kendimize e, dinde bir şeyler üretmemiz doğru değildir. Yapılması gereken nedir? Kur'an'ı okumasını bilmiyor. Arapçasını bilmiyorsa mearından okuması gerekir. Okuyup anlamaya, tefekkür etmeye çalışması gerekir. Diyelim ki o okuma yazma da yok. Ne Arapçayı biliyor, ne Türkçesini okumasını, yazmasını bilmiyor. Sayfasını açacak Kur'an-ı Kerim'in, bu Rabbimin bana gönderdiği kitaptır. Rabbimin vahyedir deyip, istediğini okuyabilir. Her sayfanın ya da her satırın başında okuması gerekmiyor. Eh, i̇sterse Fatiha'yı okur, ezbere bildiği ne varsa okur. Eh, okurken sayfaları da böyle çevirir ki, gözleri de ibadet etmiş olsun. Ama ona kazandıran evet ne okuduğuydur ne gözün mi gözleridir bakışıdır. Ona bunu kazandıran bu Rabbimin bana gönderdiği kitaptır Kur'an'dır vahidir deyip o gönlündeki o aşk o muhabbet o bakışa dönüşüyor. İ muhabbete imana dönüşüyor. Amele dönüşüyor. O Allah'a gider. Evet ne burada ayet-i kerimede kestiğiniz kurbanların eti derisi Allah'a ulaşmaz. Sizin Ondan önce sizin niyetiniz ulaşır. Niyet. Evet mesele niyetin güzel olmasıdır. Niyet güzel oldu mu nasıl olursa olsun o ona kazandırır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Derya Akkaya Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Hayatını, canını, malını Allah'a kurban eden ve saf aşk olan yani karşımızda saf nur olan babamıza sonsuz muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sorum Ruhlar bedenlerinde raks eder ayetini bize hatırlat hatırlatabilir mi? Ve buradan uzaktaki bütün kardeşlerime selam olsun. Allah bizi karşımızdaki örneğe, öndere layık eylesin inşallah. Allah razı olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ruhlar bedenlerinde evet raks eder, sema ederler. Rabbimizi gördük diye. Aslında bu hep böyledir. Mesela bizim onu hissedip etmememiz, tadıp tatmama meselemiz, sorunumuz var. Ne zaman böyle gönlümüz Allah'ın muhabbetiyle böyle kıpırdasa, taşsa, coşsa o anda ruh sema halindedir. Ne zaman böyle gönül haliyle Rabbim Allah'tır. Beni yaratan Rabbim dediğimizde o anda ruh semadadır. Sema halindedir. Belki onun o semahari hali gönlümüze aks ediyor. Belki böyle e, o bedenden, beden elbisesinden kurtulmak için çırpınış halidir. Belki böyle uçma isteği halidir. Evet bunların hepsi ruhun bedendeki semasidir. Biz de o o sema gönüle gelince onu öyle tadıyor, hissediyorsun. Tatmadığımız bir şeyi anlamamız mümkün değildir. Allah bunu böyle beyan ettiyse bunu tat diyor. Ne zaman bunu tattın bil ki bu ruhun, ruhunun semasıdır. Ruhunun o raks halidir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Recep Tekin Allah'ın selamı, bereketi, muhabbeti sizin ve kardeşlerimizin üzerine olsun. Efendim bizi sizinle buluşturan, bir araya getiren Rabbime hamd olsun. Bize öyle bir tebessümünüz var ki Rabbime ne kadar hamd etsek de bilmiyorum ki kafi değildir. Sizi seviyoruz efendim, pirim. En derin en derin saygılarımla Rabbim iki cihanda bizi sizinle bir ve beraber kılsın inşallah. Evet. Tebessüm mutlaka muhabbetten tecelli eder, gönüldeki muhabbetten tecelli eder. O gönüldeki o muhabbet tebessüme dönüşüyor. Evet, bakınca, nazar edince, onu görünce, gönüldeki muhabbet o sevdiğiyle karşı karşıya gelince o e, zahiri olarak tebessüme dönüşür ve mutlaka bu aks eder. Karşıdaki bu, o muhabbeti mutlaka alır. O'nu tadar, karşısındakisinin yani kendisine tebessüm edenin kendisini sevdiğini tadar. Hem de bütün şiddetiyle insanın fıtratı böyle. Bunu anlar ve bunu tadar. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Yani biri bizi sevmese, bize bakınca aslında nasıl bir bakışla baktığını gene anlar ve tadarız kinle mi baktı, nefretle mi baktı, hasetle mi baktı, yoksa kibirle mi? Evet, küçümseyerek bir baktı onu anlar ve ondan evet, bütün o gönlümüzün şiddetiyle rahatsız oluruz. Onun için insan bakıştan ibarettir. Bakış. Doğru bakınca doğru anlar, doğru düşünür, doğru konuşur, doğru yapar. Ama yanlış bakınca evet, bu sefer de tam tersi olur. Gönlünde muhabbet olan, evet, muhabbetiyle bakar, kin, nefret olan, kiniyle, nefretiyle bakar. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Müminin mümini tebessümü sadakadır. Evet. Neden sadakadır? Gönlündeki muhabbeti ikram ettiği için. Elbette ki bu tebessümde, bu muhabbette derece derecedir. Herkes gönlündeki muhabbete göre o Nazari yapabilir, bakışı yapabilir, sevebilir. İnşallah hep beraber o tebessümü birbirimizden göreceğiz inşallah. Efendim bir mesajda varsa merak edebilir misin? Tabii. Efendim Harun Esin, Seni çok seviyoruz efendim, böyle uzakmış şey. Allah'ım, Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin demiş. Allah Maşallah. razı olsun. Hep beraber eylesin inşallah. Allah razı olsun.